Aman bana bir eğlence Ah bir dost olsa da ben söylesem o dinlese O dinlese ben söylesem Ben söylerken o dinlesin. Kalkıp evden yanı başıma gelse Alo Hacıvat yanı başımdayım zaten ya ne diyorsun Haklısın Karagöz'üm. Aklım bir anda beyaz perdeye gitti de ondan. Hay maşallah. Senin o akıl ne zaman gelir birader? Efendim bunca asırdır seni böyle çağırıp duruyorum ya. Sus Hacıva sus yaşımız çıkacak ortaya. Olsun efendim. Canımız çıkmıyor ya. Alt tarafı yaşımız çıkacak. Eee zaten yaşında büyüğü makbuldur. Yaşar'ın büyük kızı makbule ne zaman döndü be? Değil efendim. Yaşın diyorum büyüğü makbuldur. Büyüğü makbuldür ise küçüğü nedir? Aman yahu şimdi karıştırma kafamı. Bak çorba gibi oldu yine. Çorba dediğin karıştırarak pişer hacı bat. Oh nasıl da acıktım vay vay vay vay. Şöyle bir kase sıcak çorba olsa ekmeğimi bansam mideye yollasam. Oh of oh, afiyetler olsun. Buyur canım efendim beraber olsun. Bırak şimdi çorbayı. Dur şimdi bırakacağım az kaldı. Birazdan kuru fasulyeye başlayacağım. Aman efendim, yemeği bırak. Yemek bırakılır mı be? Şu sofrayı bulmak, bir o kadar kurmak kolay mı sanıyorsun? Programdan sonra söz sana güzel bir sofra kuracağım. Sobayla bir tarafı mı kıracaksın? Bu yemek meselesi uzarsa birazdan öyle olacak Karagöz. Öyle geçeli çok oldu. Birazdan ikindi kılınacak Hacı Yivat. Bak şansını zorluyorsun Karagöz efendi. Ee, dur yahu, dur köpürme. Maşallah hiç tahammülünde kalmamış. parlayı verdin. Ama sen de parlatıyorsun yahu. Parlatma da üstüme yoktur. Bir çırpıda cillap gibi yaparım. Eh, ben sana ne diyeyim kara kız? Şaka ya, şaka. <gülüyor> peki peki hadi konumuza geçelim. Biz konuya geçelim çok oldu. Mendebur suratlı. Nasıl yani? Şöyle yani. Bugünkü konumuzun mevzu bahsi tahammülsüzlük. Tamam. E ee? Eee. Neyse bugün E'yi öğrendik. Yarın D ile devam ederiz. Yahu Hacivat, vallahi beni de geçtin. Deminden beri iki kelam edelim dedik, iki muhabbet açtık, tahammül bile edemedin. Biraz daha gitseydim, sopayı çekecektim maazallah. Yok canım, o bizim huyumuzda var. Vallahi Hacivat, bu bizim milletin tamamında var. Tamamı demesek de büyük bir çoğunluğu diyebiliriz. %60'ı filan. Matematik kısmı sana kalmış Hacivat. İşin o tarafını ben bilemem. Yaptığımız araştırmaya göre tahammülsüzlük çeken insanların büyük bir... Hacı what? hastalık mı bu yahu? Şey gibi oldu bu. Hazımsızlık çeken insanlar gibi oldu. <gülüyor> eh, Tahammülsüzlükte bir tür hastalık üstadım. Büyük bölümünü de gençler oluşturuyor. Bak bu söze şapka çıkarılır. Eyvah hacivat kafamda şapka yok. Besleyeni bıraktık ya Karagocuğum. Evet... Veysiye bıraktık. Çocuğun da adını öğrenmiş olduk. Hatta ben vermeyelim kelimiz görünür dediysem de... ...sen ver ver radyodayız dinleyici görmez diyerekten beni ikna etmiştin. Aman Karagöz'üm. Allah'tan görmüyorlar. Ya bir de görselerdi? Allah göstermesin Hacı Cavcağım. Nerede kalmıştık adam. Şeyde kaldık şeyde şeyde nerede nerede nerede herhalde kaybolduk. Heh buldum buldum. Ne bulduysan yarısı benim. Al hepsi senin olsun Karagöz'üm. Arkadaş dediğim böyle olur. Gel seni bir öpeyim alnımdan mucuk. Bazen tahammül sınırlarımı zorluyorsun Karagöz'üm. Ha, bak asıl şimdi buldum. Konumuz tahammülsüzlük ve tahammülsüz gençlik. Vallahi bravo Karagöz'üm evet. Gençlerimizde tahammüsüzlük hat safada. Acıbat, sözünü balla kestim. Geçenlerde eve gitmek için otobüse bindim. Oldukça yaşlı bir beyanca, elinde adresle şoföre nereye gideceğini danışırken kapı ağzında genç bir kızımız amca, of ya, amca, zaten okuldan çıktık, bir de senle uğraşmayalım diyerek öteye itti adamcağız. Hay Allah. Tehemmülsüzlüğün bu kadar yani. Ya sevgi, saygı, hoşgörü gibi duygularımızı itirir olduk işte adım. Haklısın Karagöz'üm, haklısın. Halk olarak bu konuyu bir kez daha düşünüp irdelememiz gerekiyor. Şart oldu. Bu arada saat kaçı buldu? Eyvah! hadi bir zaman oldu. Hacı Batı programımız bitmek üzere. Artık işkembeciyi arasan diyorum. Malum sözün var. Dur canım, ne sabırsız adamsın. Programımız bitsin, ararız. Sabırsızım Hacı var Sen sen ben ararım. Seni beklemeye hiç tahammülüm yok. Alo. Alo. ha Çorbacı Hüseyin mi? Radyoya iki çorba. Hesabımı Hacı Yuvat'a yaz. <gülüyor> tamam abicim. Şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak savaşçı en ucuzu bu. Seslendirme sanatçısı. Bu pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Yazan Mehmet Ergün. Sunanlar Serkan Öztürk ve Savaş bayındır Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan, bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Abi, Şş, o... Gürültü yapmayın Çok... stüdyodayız. Pardon, <gülüyor> pardon.